Beewolf Seslendiren Akın Altan Uzun uzun yıllar önce Radgar isimli bir kral varmış. Kral Danimarka'da yani kuzeyin uzak bir bölgesinde yaşarmış. Radgar muhteşem bir kral ve korkusuz bir savaşçıymış. Sadece bir kılıç bir mızrak Ya da tek bir baltayla dövüşebilirmiş. Ratgard'dan daha üstün başka bir savaşçı yokmuş. O hiç kimseden korkmazmış. İlkbahar gelince kışın yağan karların hepsi erimiş. Kahverengi topraktan minik ve beyaz hodan çiçekleri fışkırmaya başlamış. Ratgard Adamlarına savaşa gireceklerini, Mızrakları için yeni dallar kesmelerini söylemiş. Miğferlerini parlatıp, Kalkanlarını tamir etmelerini emretmiş. Ağaçlardaki tohumlar çiçek açar açmaz, Ratgar ve adamları savaşa girmek üzere yola koyulmuşlar. Kasaba ve köylere saldırmışlar. Ratgar ve adamları, pek çok ganimet elde etmişler. Erkeklerden kılıç ve baltalarını, kadınlardansa yüzük ve bileziklerini almışlar. Pek çok erkek, Rathgar'ın savaşçılarından biri olmayı istermiş. Çünkü, Rathgar elde ettiği tüm ganimeti, askerleriyle paylaşırmış. Her savaştan sonra, Adamlarına hediyeler dağıtırmış. Sana bir yüzük. Sana bir bilezik. Sana gümüş bir kupa. Eğer bir savaşçı çok cesurca dövüşürse, Ratgar ona özel bir hediye verirmiş. Kabzası değerli taşlarla işlenmiş bir kılıç ya da onu savaşırken emniyette tutacak Örme zincir bir zırh gibi. Ratgar'ın ordusuna gittikçe daha çok kişi katılmaya başlamış. Hatta sonunda savaşacak hiç kimse kalmamış. Çünkü herkes ordudaymış. Bir saray yaptıracağım, demiş Ratgar. İçinde tüm savaşçılarımın ziyafet çekip uyuyabileceği çok geniş bölümler olacak. Şairler buraya gelecek ve öyküler anlatacak. Şarkıcılar gelip şarkılarını söyleyecek. Sarayım dünyanın en büyük sarayı olacak. İnşaat başlamış. Duvarlar üst üste iyice yükselmiş. Daha önce hiç kimse bu kadar yüksek bir yapı görmemiş. Sarayın çatısı altın kaplamaymış. Güneş ışığında yanan alevler gibi parlıyormuş. Sarayın içinde de altınlar varmış. Savaşçıların ranzaları altından yapılmaymış. Ve tabii Kral Radkar'ın büyük tahtı da öyle. Odanın tam ortasında öykü anlatıcı için bir yer, şarkıcı için de başka bir yer varmış. Açılışta konuklarına ''Sarayıma hoş geldiniz'' demiş Kral Ratgar. ''Bu gece şölen yapıyoruz ve hepiniz için hediyelerim var.'' Hazine sandığından çıkardığı yüzük ve bilezikleri herkese dağıtmış. Savaşçılar neşeyle bağırışmış, şarkıcı arpını çalmaya başlamış Ve kral Radgar'la büyük sarayını anlatan bir şarkı söylemiş. Radgar'ın sarayında hepimiz güvendeyiz. Altın çatısıyla dünyanın en güzel yeri. Daha yüksek duvarları, daha güçlü kapıları olan başka bir yer yok. Radgar bizi koruyor. Korkacak hiçbir şey yok. Bu muhteşem saraya hiç kimse saldıramaz. Fakat şarkıcı yanılıyormuş. Hem de çok yanılıyormuş. Dışarıda bir iblis varmış. Grendel. Bu iblisin adı Grendel'mış. Grendel, kahkaha sesinden nefret edermiş. Arp ve şarkı sesi de diğer nefret ettiği iki şeymiş. Yüzlerce yıl önce, Grendel'in halkı çok büyük bir yanlış yapmış ve tanrılar tarafından cezalandırılmışlar. Bereketli topraklarda yaşamaları ve avlanmaları yasaklanmış. Deniz kenarında, göl veya güzel balık avlayabilecekleri nehir kenarlarında yaşamaları da yasakmış. Kasaba ve köylerde yaşayamıyorlarmış. İnsanların yanında yaşamak onlara kesinlikle yasakmış. Bir zamanlar Grendal'ın halkı da kadın ve erkeklerden oluşuyormuş. Ama artık durum farklıymış. Yüzyıllar içerisinde hepsi birer canavara dönüşmüşler. Boyları uzamış ve giderek daha güçlü olmuşlar. Ta ki dev gibi oluncaya kadar. Bir zamanlar tırnaklarının olduğu yerde artık pençeleri varmış. Dişlerinin yerindeyse uzun ve sivri dişler çıkmış. Grandalın kendisi bile tek başına Ratgar'ın yirmi en iyi savaşçısına bedelmiş ve Grandal çok açmış. Ataları cezalandırıldığı için intikam almak istiyormuş. Ratgar'ın büyük sarayında. Şarkıcı şarkısını bitirmiş, tüm yemeklerde tükenmiş, bardaklar ve kupalar boşalmış, masada sadece birkaç tavuk kemiği kalmış, artık uyku vakti gelmiş, böylece savaşçıların hepsi yataklarına uzanmış, meşaleler ve tüm yanan ateşler söndürülmüş ve Radgar'ın koca sarayı kısa sürede karanlığa gömülmüş. Çatırt! Büyük kapı kırılarak açılmış. Demir kilitler ve menteşeler parçalanmış. İçeri giren Grendal'mış. Dev Grendal! Canavar Grendal! Savaşçılar bağırışmışlar. Bu da ne? Kılıcım nerede? Mızrağım nerede? Baltam nerede? Dikkat et! Ama artık çok geçmiş. Grendel, uyudukları yataklardan, tam otuz savaşçıyı, aynı anda çekip, sarayın kırık kapısından dışarı fırlatmış. Grendel, dört nala koşan bir attan, ve çok hızlı uçan bir şahinden bile daha hızlı bir şekilde, etrafta koşmaya başlamış. Saray, İnleme sesleriyle yıkılacak gibiymiş. Kadınlar ve çocuklar hıçkırarak ağlıyorlarmış. Grendel, önüne çıkan askerleri savurup atmış. Geriye hiçbir şey kalmamış. Erkekler, ateşin başında taş kesilmiş gibi kala kalmış. Sonra hepsi birden kılıçlarını bileyip yaylarını sıkmışlar. Silahları hazır bir şekilde siper almışlar. O geceden sonra, Grendal, her gece, Radgar'ın muazzam sarayına gelmiş. Ve her gece aynı şey yaşanmış. On iki uzun yıl boyunca. Radgar'ın savaşçıları, Grendal'ın derisini hiçbir şeyin delmediğini artık fark etmişler. Ne bir mızrak, ne bir ok, Ne bir kılıç, ne de bir bıçak işe yarıyormuş. Grendel, sanki bir sihirle korunuyor gibiymiş. Derin ve karanlık bir sihirle. Benim gibi, öykü anlatanlar ve şairler, saraydan saraya gezdiler. Kuzey topraklarının her yerinde yürüdük biz. Ratgar'ın kederinin öyküsünü anlattık. Halkının acısına ait şarkılar söyledik. Gotların kralının sarayında söyledim ben de şarkımı. O kral Ratgar'ın eski bir dostuydu. Ve o sarayda bir kahraman benim şarkımı duydu. O bir savaşçıydı. Gotların prensi B-Wolf'tu erkeklerin en güçlüsüydü ve savaşçıların en korkusuzu. Bize yardım etmek istedi. b geniş ve güçlü bir gemi yaptırdı. 14 savaşçısıyla birlikte kükriyen denizlere yelken açtı tüm gün ve tüm gece boyunca kürek çektiler. Kürekler tıpkı keskin birer kılıç gibi dalgaları yardı. Tıpkı bir ok gibi hızla kral Ratgar'a yardıma geldiler. Bivulf ve adamları gemilerini kıyıya çekti. Ratgar'ın askerlerinden biri gotları alıp kralın yanına götürdü. Beowulf, kral Rathgar'ı görünce, onu selamlamak için eğildi. Ben, gotların prensi Beowulf, dedi. Beowulf. Duydum ki bir derdiniz varmış. Ben de size yardım etmeye geldim. Rathgar, durup Beowulf'la on dört adamına baktı. Askerlerimden hiçbiri o canavarla dövüşemiyor. Sizin sayınız bu kadar azken bize nasıl yardım edebilirsiniz ki? Benim bir planım var." dedi Beowulf. Dinleyin. Beowulf. Güneş batarken Grendel yaşadığı zehirli gölden gürleyerek çıktı. Yavaş yavaş Ratgar'ın büyük sarayına doğru yol aldı. Saraya vardığında birden durdu. Bir şeyler farklıydı. Havayı kokladı. Burnuna yeni bir koku gelmişti. Üstelik kapı da yerde değildi. Tekrar menteşelenmiş ve yerine takılmıştı. Grendel kapıyı ittirdi. Fakat kapı açılmadı. Çok güçlü sürgüler açılmasını engelliyordu. Grendal öfkeyle uludu. Kapının köşesini tutup var gücüyle çekti. Tüm sürgüler ve menteşeler patlamıştı. Grendal kapıyı savurduğu gibi saraydan içeri daldı. Bir asker kılıcını çekmişti. Kılıç Grendal'ın derisinin üzerinden geri sekti. Canavar Askeri tuttuğu gibi yere çarptı. Ardından bir adam daha belirdi. Bu adam Grendal'ın şimdiye dek gördüğü en iri ve güçlü adamdı. Grendal bu askeri de yakalamak için pençeleriyle hamle yaptı. Fakat adam ondan daha hızlıydı. Grendal'ın bileğini tuttu ve kıvırdı. Grendal acıyla haykırdı. Daha önce hiç acı hissetmemişti. Onu incitecek kadar güçlü bir şeyle hiç karşılaşmamıştı. Kolunu çekmeye çalıştı. Fakat adam çok sıkı tutuyordu. Kolunu bırakmadı. Grendel tuzağa düşmüştü. Canavar acı içinde inledi. Artık korkmaya başlamıştı. Daha önce korku nedir bilmezdi. Çünkü... O ana dek onu korkutabilecek kadar cesur hiç kimse karşısına çıkmamıştı. Grendel bağırdı. Kolunu çekmeye çalıştı ve iki büklüm oldu. Adam çok sıkı tutuyordu. Grendel kolunu tüm gücüyle geri çekti ve bir anda kulakları sağır eden bir çığlık atarak kapıdan kaçtığı gibi gecenin karanlığına karıştı. Askerlerden biri fener yakmıştı. Fener ışığının altındaki kişi bir wolf'tu. Elinde Grendel'ın kolu vardı. Bir wolf kolu havaya kaldırdı. "Kazandık!" diye haykırdı. Rahtgar ve halkı artık güvende. O gece Rahtgar'ın sarayında kocaman bir ateş yakıldı. Bir sürü yemekler yapıldı. Gotlar ve Danimarkalılar beraberce güzel bir ziyafet çektiler. Şarkılar söyleyip hikayeler anlattılar. Radgar Beowulf ve askerlerine muhteşem hediyeler verdi. Ziyaretin ardından Beowulf ve adamları konuklara ayrılan bölümde uykuya çekildiler. Ratgar'ın askerleri pelerinlerine sarıldı ve saraydaki yataklarında uykuya daldılar. Gecenin en karanlık saatinde kapı kırılarak açılmıştı. Tüm sarayda korkunç bir kükleme sesi duyuldu. Kocaman, canavara benzeyen bir el uzanıp Ratgar'ın en iyi savaşçısını yatağından aldı. Daha diğer savaşçılar kılıçlarını çekemeden yaratık ortadan kaybolmuştu. Bu Grendel değildi. Grendel ölmüştü. Bir canavar bile olsa Grendel'ınki gibi kocaman bir yarayla yaşaması imkansızdı. Grendel zehirli gölün dibinde bir yerde ölmüş yatıyordu. Bu canavar Grendal'ın annesiydi. Ve oğlunun intikamını almak için gelmişti. Şafakta B-Wolf ve adamları atlarına atladılar. Sessizce canavarın ayak izlerini zehirli göle kadar takip ettiler. Burunlarına korkunç bir koku geldi. Yeşil suyun etrafındaki kayaların üzerinde Dev gibi yılanlar yatıyordu. Hepsi de dillerini çıkarıp tıslamaya başladılar. Beowulf, örme zincir zırhını giyip miğperini taktı. Bu canavarla dövüşmek için suya girmem gerek, dedi. Kirli suyun içine verdi. Beowulf suya dalar dalmaz, peşinden yılanlar da suya girdi. Dişleriyle, B-Wolf'un örgü zırhını ısırmaya çalıştılarsa da, Başarılı olamadılar. Sonra, Derinlerden yüzeye doğru, Grendle'ın annesi yüzerek geldi. Elinde, Ucu kıvrılmış bir hançer vardı. B-Wolf'un örgü zırhına hançeri sapladı. Fakat demir örgüler yırtılmadı. Bunun üzerine, B-Wolf'u boynundan yakalayıp derinlere doğru sürüklemeye başladı. Pis suyun içinde gittikçe dibe doğru iniyorlardı. B-Wolf, sel sularının oluşturduğu bir tünele doğru sürükleniyordu. Zehirli suyun derinliklerinde bir mağaranın içine doğru çekilmişti. Canavar onu kuru zeminin üzerine fırlattı. Her yerde mücevherler ve silahlar vardı. Bunlar onun ve korkunç çoğunun çaldıkları şeylerdi. Ve hazine yığınının yanında Grandalın cesedi yatıyordu. Grandalın annesi Beowulf'un zırhına pençelerini geçirerek öfkeyle hırladı. Beowulf hançerini çekmişti. Onu canavara saplamaya çalıştıysa da. Yaratığın derisi sihirle korunduğu için insan yapımı hiçbir silah onu yaralayamıyordu. Canavar, B. Wolf'u yere fırlattı ve üstüne basıp ezmeye çalıştı. Miğferini parçalamak için uğraştı. B. Wolf başını canavarın pençelerinden korudu. Grendle'ın cesedinin hemen yanındaki dev kılıç dikkatini çekmişti. Bu kılıç o kadar büyüktü ki kesinlikle canavarlar tarafından yapılmış olmalıydı. Bir Wolf son gücüyle canavarın pençelerinden kurtuldu ve kılıcı kaptığı gibi havada savurdu. O eski ve derin büyü bir devin kılıcına karşı işlemiyordu. Grendel'in annesi öldü ve korkunç oğlunun cesedinin yanına verdi. Bu, Grandal'la annesinin sonu olmuştu. O günden sonra, Rathgar'ın sarayına başka hiçbir canavar uğramadı. Savaşçılar, huzur içinde ziyafet çektiler. Öykücüler, öykülerini anlatmayı sürdürdü. Şarkıcı Şarkıcıysa şarkılarını söyledi. Artık geceyi yaran hiçbir canavar yoktu. B-Wolf ve adamlarının gitme vakti gelmişti. Armağanlarını alıp gemilerine yüklediler. Sonra da gemiyle köpüklü denize açıldılar. Kürekleri denizi tıpkı bir kılıç gibi yarıyordu. Kayaları geçer geçmez, kaptan yelkenleri açtırdı. Ejderha başı dalgaların önünde salınıyordu. Hepsi birlikte, Gemilerini got diyarına geri götürdüler. Sessizce dinleyin. Şarkım bu kadar değil. Henüz sona ermedi. Size daha ejderhadan söz etmedim. Ejderhalar tuhaf ve çirkin yaratıklardır. Tüm hayvanların en güçlüsü onlardır. Ve de kıskancı. Bir zamanlar, çok eski ve antik bir insan ırkı varmış. Bin yıl önce burada, Got ülkesinde yaşarlarmış. Bir savaş olmuş ve ardından da bir veba salgını. Bir kişi dışında herkes ölmüş. Bu kişinin halkı zengin insanlarmış. Kral ve kraliçeleri altın tabaklardan yemek yermiş. Tabii bütün savaşçıları da öyle. Altın sürahilerden doldurulan içkileri yine altın olan bardaklarından içerlermiş. Koca saraylarının her tarafında asılı duran bayrak ve flamalar hep som altından yapılmaymış. Bu altın o kadar kaliteliymiş ki bir kumaş kadar inceymiş. Saf altından bir kumaş. Hazineleri Tüm dünyadaki en büyük hazineymiş. Fakat bu bile onları kurtarmaya yetmemiş. Çünkü altın, düşmanlarınızı öldürmez veya hastalandığınızda sizi iyileştiremez. Bu insanlardan geriye sadece tek bir kişi hayatta kalmış. Bu tek adam halkının tüm hazinesini saklamış. Bu hazineyi bir mağaranın derinliklerindeki kral mezarlığına gizlemiş. Burada halkının gelmiş geçmiş tüm krallarının mezarı varmış. Tüm hazineyi tek tek bu mağaranın içine sürükleyip taşımış. Yüzlerce yıl boyunca hazineye hiç kimse el sürmemiş. Derken bir gün, çok korkunç bir ejderha, Mağaranın üzerinden uçarak geçiyormuş. Mağaranın içinden yansıyan bir altın ışığı, Yaratığın gözüne çarpmış. Ejderha, Yavaşça aşağı doğru süzülmüş ve uzun, Kırmızı diliyle havayı tatmış. Havada altın tadı varmış. Ejderha bu tadı ve altın kokusunu takip etmiş. Bunun sonucunda kral, Mezarlarına ve hazinenin bulunduğu yere ulaşmış. Bir altın tepesinin üzerine kıvrılıp uyumaya başlamış. Uyumuş. Uyumuş. Yüzlerce yıl uyumuş. Hiçbir şey onu uyandıramamış. Got ülkesinde sürüp giden savaşların sesini bile duymamış. Bir wolfun taç giydiği kraliyet kutlamalarından bile haberi olmamış oysa bir hafta boyunca her yerde şarkılar söylenip durmuş. Kral Beowulf 50 yıl Got ülkesini yönetmiş ve ejderha bu süre boyunca da uyumaya devam etmiş. Ardından bir gün zalim efendisinden kaçan bir köle bu mağaraya gizlenmiş. Sahibinin öfkesi geçsin diye beklerken mağaranın derinliklerindeki altın yağını görmüş. Parıltıyı takip etmiş. Böylece altın tabaklar, çanaklar ve kaşıklarla dolu hazine yığınına ulaşmış. Eğilip altın bir kadeh almış. O sırada bir şey kıpırdamış. Bir şey umurdanmış. Bir şey uyanmış. Bir şey kükremiş. Köle arkasına bile bakmadan hemen oradan kaçmış. Türbeden çıkıp doğruca ormana koşmuş. Türbenin karanlık ve derin köşesindeki ejderha ise bir şeyin eksik olduğunu fark etmiş. Bir şey çalınmış ve o bunu biliyormuş. Evet, belki de çok küçük bir şeymiş ama ejderha bunu fark etmiş. Ejderha, kayıp kadehi bulmak için altın yığınlarını karıştırmaya başlamış. Mağaranın altını üstüne getirmiş. Her yeri aramış. Fakat kadeh yokmuş. Ejderha çok üzülmüş. Bu üzüntü giderek öfkeye dönüşmeye başlamış. Öfkesi de giderek hiddetlenmiş. Gece olduğunda gözü dönmüş Ejderha havalanıp en yakın köyün üzerinde uçmaya başlamış. Her tarafa kavurucu alevler saçan nefesini üflüyormuş kulübeleri yakmış. Lordların şatolarını yakmış. Ürünleri yakmış. Tarlaları ve çiftleri yakmış. Her şey yanıp küle dönmüş. Fakat ejderhanın öfkesi yine dinmemiş. Bir köy onun için yeterli değilmiş. Bir sonraki köye uçmuş. Ve bir sonraki ve bir sonrakine. Gittiği her köyü yakmış. Ejderha Ancak güneş yükselince durmuş. Evine, mağaraya dönmüş. Altın rengi gün ışığı parlayınca ejderha da hazinesinin üzerine kıvrılıp yatmış. Uyumaya çalışmış fakat uyuyamamış. Kocaman kırmızı gözlerini kapattığında gözünün önüne kayıp kadeh geliyormuş. Köle krala gidip kendini yere atmış. ''Beni affedin majesteleri.'' diye yalvarmış. ''Ben yoksul bir adamım. Kadehi gördüm ve aldım. Onun bir ejderhanın hazinesine ait olduğunu bilmiyordum.'' B. başını sallayıp derin bir it çekmiş. Kendisi elli yıldır gotların kralıymış. Pek çok savaşta askerlerine önderlik etmiş. Girdiği mücadelelerin sayısını Anımsıyamayacak kadar çokmuş. Fakat şimdiye dek bu ejderhanın yarattığı yıkım kadar korkunç bir felaketi hiç görmemiş. Alevler ölümcül yağmurlar gibi gökyüzünden yağıyormuş. Beni ejderhanın gizlendiği yere götürmen gerek. Demiş Beowulf. Ben kralım. Bu yüzden halkım için bunu yapmalıyım. Yarın ejderhayı öldüreceğim. Şimdi git. Köle eğile eğile geriye doğru yürüyerek büyük saraydan çıkmış. Teşekkür ederim Majesteleri. Tanrı sizi korusun efendim. Beowulf demirci ustasını çağırmış. Bu adam Got ülkesindeki en yetenekli demir ustasıymış. Beowulf'un yanına eğilerek girmiş. Bana Demirden bir kalkan yapmanı istiyorum. Demiş bir vol. Birecderhâ ile dövüşmem gerek. Alev saçan bir canavarla. Tahta kalkanım yanacaktır. Ve tabii ben de. Ayrıca bana Birecderhâ'nın derisini kesecek kadar güçlü bir kılıç da yap. Demirci ustası saygıyla tekrar eğilmiş. Tamam majesteleri. Bir wolf derin bir nefes almış. Ben yaşlı bir adamım. Fakat bu yaratıkla dövüşmek zorundayım. Halkımı savunmam gerek. Fakat siz canavar bile öldürdünüz. Grandolu ve annesini yani demiş Demircibaşı. Birecderha muhteşem bir wolf için çocuk oyuncağı olmalı. Öyle değil mi? O elli yıl önceydi. Demiş B-Wolf. O zamanlar gücüme ve kuvvetime güveniyordum. Ama şimdi bana yapacağım bu kalkana güvenmek zorundayım. B-Wolf sislerin içinden geçmiş. Arkasında on bir savaşçısı da varmış. On tanesi sert ve eski savaşçılarmış. On birincisi ise genç Viglaf'mış. Bu Viglaf'ın ilk dövüşü olacakmış. Köle onları mağaraya gitmeleri için onlara rehber olmuş. Kumlu fundalıklardan geçmişler. Bataklıkları aşmışlar. Vahşi bir ormana dalmışlar. Sonunda deniz kenarındaki kayalıklara ulaşmışlar. Köle Mağaranın girişini işaret etmiş. İşte orası. Adam korkudan titriyormuş. Bivul atından atlamış. Yaşlı bir adam olmasına rağmen, Elindeki demir kalkanı, Tıpkı bir kağıt parçasıymış gibi, Rahatça havaya kaldırmış. Mağaranın ağzından ince dumanlar yükseliyormuş. Dostlarım, Demiş Beowulf. 50 yıl önce Dan halkını korkunç canavarlardan kurtardım. Grandal'ı ve annesini öldürdüm. Sonra Got ülkesine geri döndüm Ve sizin kralınız oldum. O zamanlar gençtim. Fakat artık yaşlandım. Buna rağmen Bir başka canavarla daha yüzleşmek zorundayım. Bu canavar Grendel'dan daha korkunç Annesinden daha ölümcül Onunla tek başıma dövüşmeliyim Burada bekleyip izleyin Kimin daha güçlü ve cesur olduğunu görün Ejderhanın mı? Benim mi? İçimizden sadece bir kişi sağ kalacak Ölmek var Dönmek yok. Bir wolf mağaranın ağzına tek başına yürümüş. Boynuzdan düdüğünü ağzına götürmüş. Kayalara çarparak yankı yapan üç ıslık sesi üflemiş. Mağaranın derinliklerinden bir yerden kükreme sesi duyulmuş. Yer, korkunç bir deprem oluyormuş gibi sarsılmaya başlamış. ''Yaratık!'' Diye bağırmış Beowulf. Ben, Gotların kralı Beowulf. Sana sesleniyorum. Seni dövüşmeye çağırıyorum. Sen benim halkımı öldürdün. Onların tarlalarını, evlerini yaktın. Kasaba ve köylerini yerle bir ettin. Ben onların kralıyım. Onları korumak zorundayım. Sen ve ben savaşmalıyız. Bu savaşın sonunda sadece birimiz sağ kalacağız. Koca ejderha, benimle dövüşecek misin? Cevap olarak bir kükreme sesi gelmiş. Mağaranın ağzına doğru bir alev topu yükselmiş. Bir wolf Büyük demir kalkanının ardına saklanmış. Böylece alevler etrafından geçip gitmiş. Sonra mağaranın ağzında ejderha görünmüş. Koca yaratık, ölüm saçan aleviyle gelmiş. Savaşçıların atları huysuzlanmış. Alevlerin ışığı gözlerini almış. Hepsi oldukları yerde atlayıp sıçramaya başlamışlar. B-Wolf, kalkanını başının üzerine kaldırmış. Böylece alevler ona dokunmamış. Kılıcını çekmiş. Büyük ve keskin savaş aletini havaya kaldırmış. Hızla ejderhanın pullu boynuna saplayı vermiş. Kılıç, demir kadar güçlü pulların üzerinden sekmiş. Ejderha kükremiş. Başını zafer edasıyla kaldırıp alevler saçmaya... Ve bir vulfa erimiş zehir püskürtmeye başlamış. Atlar korkuyla kişneyip dört nala kaçmışlar. On bir savaşçı da alevin korkunç sıcağını hissedebiliyormuş. Kaynayan zehrin kokusunu duyabiliyorlarmış. On savaşçı, krallarının zehirlendiğini düşünmüş. Böylesi bir canavarla hiç kimse dövüşüp sağ kalamaz. Muhteşem Beowulf bile. O bizim kralımız. Fakat bugün ölüm günüymüş. Onun ölüm günü bizim değil. Korkuları tıpkı atlarının korkusu gibiymiş. Durun! Diye bağırmış Big Love. Nereye gidiyorsunuz? Liderimiz, kralımız tehlikede. Ona yardım etmeliyiz. O bizim için canını feda etti. Biz de kendi canımızı seve seve onun için feda etmeliyiz. Fakat on savaşçı da kaçan atlarının peşinden ormana koşmuşlar. Viglaf tek başına kalmış. İçlerindeki en genç savaşçı o olmasına rağmen en cesurları da yine oymuş. B-Wolf ölümcül bir tehlike içindeymiş. Cesur Wiglaf, kralına yardıma koşmuş. Tahta kalkanını kaldırmış ve ejderhaya saplamak için kılıcını çekmiş. Ejderha dönüp Viglafa bir alev topu fırlatmış. Kalkanı yanmış. Beowulf genci çekip kendi demir kalkanının altına saklamış ve tekrar ejderhaya kılıcını saplamış. Koca kılıç ejderhanın derisine girmemiş. Ejderhanın demir kadar güçlü vücudu karşısında kırılmış. Bu sefer Ejderha, B-Wolf'un kalkanına saldırmış. B-Wolf'u ensesinden yakalamış. Bu sırada Viglaf, canavarın pembe renkli göbeğini fark etmiş. Kılıcını oraya saplamış. Ejderha, B-Wolf'u bırakmış. Başı sağa sola savrulmuş. Derin bir nefes almış, ama ağzından alevler çıkmamış. Yere düşmüş ve hareketsizce yığılıp kalmış. b da yere kapaklanmış. Boynundaki zehirli yara şişmiş. ''Wiglaf!'' diye fısıldanmış. ''Yaratık öldü mü?'' ''Evet, kralım!'' diye cevap vermiş oğlan. ''Beraberce onu yok ettik.'' ''Güzel!'' Diye it çekmiş Beowulf Halkım Bu gece rahat uyuyacak Ayrıca Muhteşem hazineleri de olacak Wiglaf Hayatım neredeyse sona ermek üzere Yardım et de Kazandığım şu hazineye bir bakayım Genç savaşçı Karanlık mağaraya doğru koşmuş Gördükleri başını döndürmüş. Her yer öbek öbek altın ve mücevher tepecikleriyle doluymuş. Viglaf, kucağına bir sürü altın yüzük ve kolye almış. Her iki eline de değerli taşlarla bezenmiş iki altın kadeh alıp, B-Wolf'un yattığı yere geri dönmüş. Hazineyi yere koy, diye it çekmiş B-Wolf. Sana bir şey vereceğim, Viglaf. Sen, ailemden geriye kalan tek kişisin. Yanıma diz çök. Bir wolf boynundaki büyük altın tasmayı çıkarmış ve son gücüyle onu Viglaf'ın boynuna takmış. Miğferimi, demir zırhımı da al, diye fısıldamış. Sen, en cesur ve en iyi savaşçısın. Onlarla Cesurca savaş Viglaf ve muhteşem kral Beowulf oracıkta can vermiş. Viglaf, Beowulf'un büyük boynuz düdüğünü almış. Kayalarda yankı yapan üç ıslık çalmış. On savaşçı, yavaşça saklandıkları yerden çıkmışlar. Viglaf, krallarının cesedinin yanı başında duruyormuş. Savaşçılar onun yüzüne bakamıyorlarmış bile. Hem utançtan hem de kahramanları bir vulfu kaybetmenin acısından ağlıyorlarmış. Viglaf boynundaki büyük altın tasmaya dokunmuş. ''Size ihtiyacı olduğunda kralınızı yalnız bıraktınız'' demiş. ''Savaşmanız gerekirken kaçtınız.'' Ben elimden geldiğince cesur şekilde dövüştüm ama yapayalnızdım ve kralların en iyisi olan B-Wolf'u tek başıma kurtaramadım. Büyük B-Wolf size bir sürü hediye verdi ama ben onları geri alıyorum. Tüm topraklarınızı ve altınlarınızı kaybedeceksiniz. Bir zamanlar B-Wolf'un yaptırdığı o büyük sarayı da terk edeceksiniz. Got ülkesinden utanç içinde çıkacaksınız. Her kral, her prens ve her komutan bu utancınızı duyacak. Hiç kimse sizin arkadaşınız olmayacak. Hiçbir kral size ev vermeyecek. Hiçbir kral sizi hediyelere boğmayacak. Viglaf, kralının cesedinin yanında hava kararıncaya kadar oturmuş. O süre zarfında kötü haber Beowulf'un sarayına da ulaşmış. Adamları gelip kral Beowulf'un cesedini evine götürmek için Wiglaf'a yardım etmişler. Ertesi gün cenaze töreni muhteşem bir odun yığınının inşa edilmiş. Dallara Beowulf'un miğferleri, zırhları ve silahları asılmış. Sonra ateş yakılmış. Ve B-Wolf'un Be cansız bedeni alevlere teslim edilmiş. Ateş söndüğünde, geride bir dağ yığını kadar kül kalmış. Bu, B-Wolf tepeciymiş. Yüksekte, denize doğru bakıyormuş. Böylece bir daha hiç kimse, God kralı. Muhteşem kahraman Beowulf'u unutmayacakmış. Son.